E selef-i salihimizin akidesi budur. Efendime söyleyeyim, menhecimizde inanış budur. Ey Aişe (sa) haber veriyor, ayetler haber veriyor. Allah azza ve celle her şeyin üstünde olduğuna dair. Önceki hafta işlediğimiz dersi hatırlayınız. Ey Allah diye sorduğunda cariyeye dedi ki: "Ve huwa Ey o dedi semadadır. Yani semaların üstündedir. Her şeyin üstündedir. Çünkü Allah (sa) diyor, "Allah mennek'z-zahiru felesa fawka şey." Sen zahir olansın.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 Dolayısıyla bunun bir siyeri var yani bir hikayesi var. Bunu gerek yok bunu söylememe. Ee, Zeynep Binti Cahş aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halasının kızıydı. Evlendi. Ondan sonra dedi ki mesela diyor diğer hanımlarına karşı şu sözle övünürdü Zeynep Binti Cahş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer hanımlarına karşı derdi ki "Zevvecukum ehlukum. Zevajni Allahu Teala min fawqi seb'a semavat." Sizi, aileleriniz evlendirdi. Mihak, hè, mune, Zeynep, Heb Ik ben Allah Sizi, Ancak beni, 7 kat göğün üzerinden Allah subhanahu wa taala evlendirdi. Dolayısıyla burada...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 Rablerini görmeleridir. Bu daha fazlasıdır. Bir şey Allah yukarıda hesap gününde bütün insanlar görecektir yani. Sadece hesap günündeki şahsi olarak mı? Allah Azza ve Celle'nin bütün insanlarla konuşacağına dair delil var. Vardır, hani dedik ya istisnasız evet. hadis rivayet dedik. ettik, yani, hadis rivayet ettik. Allah Azza ve Celle herkesle ve konuşacak. Herkes Daha, yani mesela, e, iman edenler, etmeyenler... Bu iman edenlere bir nimettir, evet. tamam? Etmiyenlerin burada kör olarak haşredilmesi söz konusu değil mi? İman etmiyenler, o yüzden mi göremiyor? Yok, Allah Azza ve, ve Celle, Allah Azza Ve Celle cennet ehline kendini gösterecektir. Yani o rüyet, o görülmesi şeyde değildir. Yani mahşer alanında değildir.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 ve daha fazlası var. Tamam? Zaman, Ancak yüce Rabbimizin وجه <gülüyor> erabbuka ve vel malaikatu saffan saffa. <gülüyor> Melekler saf saf dizilir Rabbin geldiği zaman. Hani diyor ya, "Yevme yukşafu an saqin ve yud'auna ila's sujud fe la O gün ساق açıldığı zaman. ساق yani tabiri caizse ayak yani şu kadem. Açıldığı zaman hani diyor ya onlara sorulacak. Müslümanlar, ey onların içerisinde münafıklar da var biliyorsunuz. Onlar da Müslüman sınıfında bekleyecek. Yahudiler bir grup, Hristiyanlar bir grup, Müslümanlar bir grup. Onlar diyecekler Rabbimizi bekliyoruz. Rabbiniz kim? Uzeyr. Onlar diyecek kimi bekliyorsunuz Hristiyanlara? Onlar diyecek Rabbimiz İsa. Onlara, Müslümanlara denilecekler ki biz Rabbimiz. Rabbinizi nereden tanıyorsunuz? Biz onu Sek'ten tanıyoruz diyecekler. Tamam mı? O da diyor Sek açıldığı zaman, Buhari'de geçer bu hadis. Hemen diyor secdeye kapanırlar. En dan is er een kimler münafıklar? Onlar, çünkü dünyadayken ik niet zo Ik ben niet zo goed. Ik Ik niet zo Ik ben niet zo goed. Ik Ik niet zo Ik ben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 Yani buna bir örnek. Aynen öyledir. Yani burada bir, böyle bir teşbih yok. Burada bakanın, bakana bir teşbih var. Yani gerçekten şu an ay çıktığı zaman, şu an bütün dünya hepimiz onu seyretsek ayın on yani en böyle dolunay olduğu zaman onu görmek için hiçbir sıkıntı yaşar mıyız yani? Teleskop gerekmez. Ha? Değil mi? Ama mesela diyorlar ki sakalı şerif diyorlar millet birbirini çiğniyor onu görmek için değil ya mi? Olup, <gülüyor>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 Geweeftesluiting. We hebben de meeste mensen die hier zijn. We hebben de meeste mensen die hier zijn. We hebben de meeste mensen die hier zijn. We hebben de Dolayısıyla fecir namazıyla ikindi namazı yani salat-ı hasr dediğimiz ikindi namazı demek ki Rabbimizi görmeye sebep ibadetlerden birisidir. Çünkü aleyhissalatü vesselam siz Rabbinizi ayın on dördünde gördüğünüz gibi göreceksiniz buyuruyor. O halde diyor bunu isteyenler Allah'ın vecihine talip olanlar. Bu namazları diyor cemaatle kılma konusunda hmm. veyahut ikindiyi geciktirmeme konusunda ihtimam o, göstersinler. Yok, i̇kindi ikindi, ikindi namazlar da evet. e, hafızu ala salavatı ruz Evet. İkindi namazlar evet. deyilmiyor. O namazlar önemli. Bir de işte öneminin, bir daha önemini vurgulamak için başka bir hadis getiriyor. Ali, az önce okuduğumuz. Evet, evet. Çünkü fecir namazında geceleyin amellerin hafızını tutan Yani tabiri caiz samerilerin dosyasını tutan melekler bunu fecir namazında fecir e, gündüz melekleri de fecir namazında bir araya geliyorlar. Ay gece nöbetçileri tabiri caizse amelleri yükseltiyor. Gündüz melekleri de artık nöbet tutmaya veya hıfz etmeye devam ediyor ne zamana kadar? İkindiye kadar. İkindi tekrar o gece melekleri iner. Görevi devralırlar. Ey yani bu esnada ne olur?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 daha mı zayıf ey yatsı? Evet. Hayır. İşte burada görüyorsunuz diyor ki burada o nöbet değişmesi, meleklerin nöbet değişmesi ile alakalı olarak yani hem ecri fazla hem çünkü biliyorsunuz bir ayette ne diyor hocam? Eee inne salatil fajr kanet meşhuda diyor değil mi? İşte muhakkak gidiyor. Ki he? Kitabul fecri. Kitab fecri. Evet bu şekilde yani e, diyor ki ey şahitlidir. Yani burada Burdah, Shahit Lidr dan Kijk, een Koran en Koran en een Koran en Shahit Lidr. Ik heb een Shahit Zizmi, ik heb een Shahit Zizmi, ik heb een Shahit Zizmi, ik heb een Shahit Zizmi, ik heb een Shahit Zizmi,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 vechini görmeye sebeptir. Allah azza ve celle'nin vechini diliyoruz. Allah azza ve celle bizi cennetle ve daha fazlasıyla rızıklandırsın. Abi bir şey soracaktım da. Ee, kolun işlemiş olduğu e, günahlar bir yer bir yer dinlemiştim de e, o vakta kadar e, yazılmayıp da e, istiğfar etmesi bekleniyormuş. Öyle bir şey var mı Hı -hı. E, bu ikindi bekliyor. Bizlerin... Melekler bekliyor, yazmıyor. Öyle bir şey, şey var Öyle bir şey. Böyle hadis var. O Öyle mi? İyilik kötülükleri değil mi? He, acele etmiyor, iyilik meleklerinden namazdan yazamıyor. Sonra yani hocam yapmadığı kötülüğü mü yaptığı kötülüğü? Yaptı Na Yaptı namaz da. konusunda da namaz ben, namaz konusunda da ben. Ben tam e, şey yapmadım. Namaz geçirdiği e, için yazmıyor, şeyden emir aldı sonra yazıyor.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 Allah azza wa jalla jukne, iyalamun ma tefgalun. Sama? de zicht en het je, je moet niet ben Onunla amel etmezse bu yazılmaz. Onu yazılmaz, yapmadığı sürece. Yazılmaz, yani. Ancak bu söylediğiniz şuna aykırıdır. Allah Söylesi Aleyhisselam diyor sizden birisi bir kötülük yaptığı zaman bir fenalık yani bir kötülük yaptığı zaman hemen arkasından bir iyilik yapsın ki o iyilik ne yapsın? Onu, yok etsin. Onu silsin. İşte buradaki de tövbe etmesi bekleniyor. Biz Allah Azza ve Celle ne dediyse deriz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 Ehlusunnet vel cemaat diğer fırkaların ortasındadır. İle emsal ile emsali هذه الاحاديث احاديث التي yuhberu fiha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Orada re doğru. Yanlış. <gülüyor> yeah, <haha. gülüyor> An Rabbihi bima yuhberu bih fe inel firqatan najiyete ehlesunnet vel cemaate yu'minun bidalik. Kema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 Rabbi hakkında bize haber verdiği benzeri daha başka hadisler de vardır. Yani biz şu an bu vasıtiyede işlediğimiz, konuştuğumuz, haber verdiğimiz ayet ve hadislerin dışında da haberler vardır. Dolayısıyla inşallah onunla ilgili de açacağız. Şüphesiz ki fırka ı naciye, yani kurtulmuş fırka olan ehli sünnet vel cemaat Allah'ın kitabında haber verdiği şeylere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 hani inna Allah yenzilu Allah iner he, nuzul sıfatı ne yaparız arkadaşlar nuzul sıfatı hadisle ispat edilmiş mi evet. ispat edildi peki nasıl iner şu anda yani leykemithli şey dolayısıyla bu, bu hususu inşallah üzerinde duracağız bizi vasat ümmet yapan nedir inşallah bunu açacağız bu önemli bir kaidedir ha. bakınız bu demin söylediğim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 firqatu najiye ehle sunne wal cemaat dirki muhakkak ediyor kurtulan firka ehli Sunnat ve cemaattir el sunne ve cemaat firqatu najiye cuk ayse tatu selam kurtulan firka olduklarını haber vermiştir o halde ayse tatu Salam bunu haber verirken diyor ki fe inne hadihi Sefterig op 370 mille, allemaal in de Allah zegt dat je een boel mensen die met hun vriendschappen gaan. Iestisna niet. Let op, maar is is er iestisna. Alleen één. Alleen bir rivayette diyor ki ma ana alehi wa ashabihi. ben ve ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenlerdir dikkat edin yani ashabın anlayışı bir başka rivayette diyor ki ve cema evet. o cemaattır yani ehli sünnet böyle cemaattır ancak işin garip tarafı gelin görün ki bugün birçok fırka sapık fırkalar dahil derler ki nahnu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 Diyor ki bu ümmetten bir Ik Diyor met niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het met vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. ben... heb het niet vergeten. Ben.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 Hiçbir davranışında, hiçbir ne muamelatta ne ahlakta ne şunda bunda hiçbir şeyde muhalefet etmeyeceksin. Mayan Aleyküm Rahe S ou. selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ehlen ehlen hoş geldiniz. <gülüyor> Allah razı olsun Hüseyin Fükeri'im seni bekliyoruz kardeş. Ç deli. Hoş Allah geldiniz. Allah bugün About herhalde hocama selam vermeden gitmek yok. Allah razı olsun yeni kiraladığınız eve Abdülham tadilat yapıyorsunuz herhalde. Ya. Şurada da bir ayna var. Şey var. He Allah razı olsun. Ee, doğrudur mazeretiniz makbuldu. O yüzden Burada yapar. Biriniz gel. Bilmiyor yakının üstü. Bir gelecek babla olacak. Hadi hadi. Burada yapar ya. Rübay abi şimdi. Al sen kaşındın. Selefiyiz. Eee de yeterli oluyor mu artık?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 Ey ehl-i sünnet vel cemaattir. Ben demin dediğin gibi açın, günümüzde en sapık kitapları açın. İlk göreceğiniz şeylerden mesela diyor ki ehl-i sünnet vel cemaata göre. Ehl-i sünnet vel cemaata göre. Mesela bugün mutasavvufçılar bakıyorsun ellerinde ehl-i sünnet, ehl-i sünnet. Herkes kendini ehl-i sünnet vel cemaata nispet ediyor. Çünkü ehl-i sünnet diyor ki ve cemaat. O diyor cemaattir, ehl-i sünnet vel cemaat. Dolayısıyla ashabın övüldüğü, ashabın övüldüğü, ashabın menhecinin takip edilmesi gereken bir yol olduğu, zaten Tevbe Suresi als ayette de ifade ediliyor. is het doet. Dat je het dan is je je جنات تجري من تحتها الانهار ارينا الايات بصوره الحشر ثلاثه علونه الله تفضل بصوره الحشر كمان تفضل غير هذيك صوره التوبه هي تعطول هي صوره التوبه هي قال بعدين للفقراء المهاجرين ها المهاجرين بعدين انصار بعدين لاذو بعدهم احسنت المهاجرين الذين من ديارهم واموالهم يتقربون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله هم الصادقون Wanneer je een tabel wilt, dan is het een tabel die je hebt, dan is het een een je Onlara radio, ihsanla tabi olanlar. Evet. is het. Ja, kouluna robbana kferlena, olijuwani, laddina sabakuna, witch. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is Heh şimdi şimdi dolayısıyla şu ayet bile sürekli örnek verdiğimiz Nisa Burda ashaba işaret ediyor. Diyor ki: "Ve men yuşaqiqir rasule min ba'de ma tebena lehu'l-huda ve yattabi gayra sabilil mu'minin." Kim diyor? Hak kendisine belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse, O'nu cehenneme süreriz demieuw. Dikkat ediniz. Rasul'e muhalefet ederse ve? Ve? Ve tabi gayra sebilil mu'minin. Mü'minlerin yolundan başka bir yola uyarsa. Mü'minlerin yolu kimin yoludur? Ashabın yoludur. Bu ayet nazil olduğu zaman mü'minler onlardı. Benhec üzere olan onlardı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle diyor. Nüvelihi mâ tevelle ve nuslihi cehennem vese'et mesira.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 Nee, in België, inshaAllah. Ja, die zullen ik zeggen. dat ze hebben gehoord. In In de eerste vers In Sizin inandığınız gibi inanırlarsa hidayet üzeredirler. Ayeti görüyor musunuz? Sizin inandığınız gibi inanırlarsa hidayet üzeredirler. Fe in amenu bimithli ma amentum bihi fe kadih tedav Fe in tevellev Eğer muhalefet ederlerse Fe innehum fi şiqâk İşte o zaman onlar sapıklıktadır. İşte bunlar hepsi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 Şu hadisleri görünce bir kez daha anlıyoruz. Evet. Evet o üç nesil. Evet abiler. Şimdi. <gülüyor> Ve dedik ki. Dedik ki bu lafızdan sonra. İşte diyor. el sünnet vel cemaat de. Aynen böyle inanır. Onlara, onlara inandığı gibi, onların inandığı gibi inanır. Yani bize düşen selefimizin inandığı gibi inanmaktır. Keme yu'minuna bime ahberallahu bihi fî kitâbih. Allah Azze ve Celle diyor, kitabında haber verdiği gibi iman ederler. ehl sünnet vel cemaat. Min gayri tahrif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 manayı içini boşaltmaktır. Yani onu tevil ederek şey yaparak içini boşaltmak. Ve la tevil dediğimiz tahrif, ve la tahrif. Tahrif bozmak kelimenin içini mi? boşaltıp bozmak, bozmak işte bozmak budur. İçini boşaltıp batıl bir mana yüklemektir. Evet. Tatil de içini boşaltmaktır. Ey nefyetmek yani onu işlevsiz hale getirmektir. Evet. Temsil zaten benzetme yapmaktır mis mis e, ne derler mi mislendirmek. Mis. Hani diyor elayseken mislihi şey onun misli yoktur. Misli. He. Ondan sonra o ne? Ve vale tekyif. O zaman şu dördünü bir sıfatla örnek verelim. İnna Allah inallah semi. Mesela Allah semiyedir, işitir. Nasıl işitir? Ne dedik arkadaşlar? Ve vale, e, örnek. Sondan gidelim. Tahrif şey e, tekyif yapmaksızın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 er-Rahmanu alâ arşi istâvâ. Rahman olan Allah arşa istiva etti. Yani biz biliyoruz ki Rabbimiz arşın üzerindedir. Nasıl temsil etmeyeceğiz? Tekifte yapmayacağız. Ey tatille yapmayacağız. Yani bundan kasıt istâvâ'dır. Yani istila etmedir. Hakimiyet kurdudur gibi kelimenin manasını boşa çıkartacak. Tatil yoluna da gitmeyeceğiz. Tahrif de yapmayacağız. Ey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 تمام، <تصفيق> آيناً عقيدة مزبطة فالاسم والصفات ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. ما هيك؟ يا أخي أنا مثال ورقة فضل أنا ما نحكي مثلاً عن أمريكا من الخليل بالتلفون قالوا أمريكا شلون واحد أمريكا عم نحكي معي شلون الصوت انتقى المهنيك وكيف وشلون وعمول هي ما نعرفه ها أنا أنا صوت ها ها ها ها ديور كنا بان شين دور عمريقا يلا قونشم ها ها يعني اجع نهار القرآن ها ها شكر نده ها اما شلون و الله عز و جل و التكيف و هاي يعني شون ينزل الله عز و جل اي طريقة وما بعرف ها ها ينزل ايش التكيف كلا مالعلى ها ها ها الله عز و ينزل في الليل الصادق <gülüyor> <gülüyor> <Heh>. ah, sen <gülüyor> heh, nüzul sıfatını söylüyor Yani güzel bir örnek verdi diyor ve şu an Amerika ile konuşuyorum. Ben biliyorum ki Amerika'da da biriyle konuşuyorum. Şimdi diyor, şunu diyor, konuşmaya gerek yoktur yani nasıl konuşuyum, bu ses oraya nasıl gidiyorum? <gülüyor> sen konuşuyor <gülüyor> mu konuşucular? Tamam. Arda diyor gerisine karışma diyor yani aynı isim ve sıfat. Çünkü niye arkadaşlar? Bizim ashabımızın menheci bu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 Dedi ki ya imam keyfeste ve Rabbune ala'l arsh. Dedi Rabbimiz nasıl istiva etti? Çok tırmızı, çok tırmızı. Ee, imam Malik rahimahullah. Dedi ki. Dedi ki. El istiva u ma'lu. Istiva dedi bilinen bir şeydir. En yani kelime manası. Belli. Ne ise bellidir. El imanu bihi vacib. Ona iman etmek de vaciptir. Yani istivadan kasıt yükselmektir. Bundan. Buna da iman etmek vaciptir. Niye? Çünkü Allah haber vermiş. Es-su'alu anhu bid'ah. Ancak böyle bir soru sormak bid'attır. İşin ilginci ne biliyor musunuz? Bid'atçıların kitabını açıyorum, açtığımda bu hadisi orada şey bu sözü orada görüyorum. Güzel bir Kendilerine delil getiriyorlar. Allahu <gülüyor> Ya Zülfiye kardeş, seni yakalamışken nasıl bırakalım yani? İnanat, içken, He, Allah sana hayırlar versin. Hayır. E, ama biz seni görmek isteriz gel. Hayır, i̇nşallah. i̇nşallah. Yanlış anlama, Biz senden var. faydalanmak için. Ya, bir anladın. saat ders yapıyorsak senin varlığıyla inşallah iki saat yapacağız. Çünkü <gülüyor> arada arkadaşlar vakti nasıl geçtiğini bilmeyecek mübarek. <gülüyor> tamam bakayım. He inşallah. Yani şu He başkan da gelmedi bugün o da mazeret bildirdi ama. Evet ekibimiz orada. Hepiniz ordasınız. Allah muvaffak etsin. İnşallah. Biraz arkadaşlar eee eşya getirdiler Suriyelilerle ilgili. Şurada bir aile var. Yeni taşındı elleri. Şimdi bizim mahallede de var ya. Ben de hanımlara şimdi dedim ki ihtiyaç olanı onlara verin. Geri kalanı depoya getiriyoruz inşallah. Tamam, tamam. tamam mı abi? Tamam. Eee sağ olsun Ömer abi hanımlar kendi aralarında konuşmuş, bir şeyler çıkarmışlar ortaya. Biz ölmeye kadar sizi soğut. Tamam. Yani. Allah tamam. sizden razı olsun. Selametle inşallah. Selam Eyvallah. Ekibin selam ve rahmetullah bereketum. Ik ben een man die in de buurt van de kant heeft Malik dat hij de kant heeft de kant heeft de kant heeft gezegd dat hij de kant heeft de kant heeft gezegd dat ispat de kant heeft de onu söylüyor. On, bunlara iman etmek de diyor. He, Allah Azza wa Jalla, van kursu Yuhus geweest. vel heeft Onun cursus yeri ve heeft kuşatmıştır. Buna iman edeceksin. Artık keyfiyetine karışmayacaksın. Tahrif yapmayacaksın, heeft yapmayacaksın. Temsil yapmayacaksın, tekyif yapmayacaksın. Allah Azza ve Celle eğer de ki ya da heeft de cursus gevolgd. Hij heeft de cursus gevolgd. Hij heeft de cursus gevolgd. Hij heeft de cursus gevolgd. Hij heeft de cursus gevolgd. Hij heeft de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 Bakara. Ayet Hocam. Bakara, Bakara suresinde. Bakara 43. Şimdi eee vasat oluş etrafında biraz duracağız. Bunu birisi okusun arkadaşlar. Abi daha yemedin mi ya sen böreğini pasta? Ben okuyayım ben. Hocam sen yem ye, yemiş olmaman lazım. Bir şey Lan sen bir deva, şey devam var. et yetmeye. Bir şey şey yemeye. <gülüyor>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 Bu dipnotu okuyun He, e, dipnotu okuyalım. Yani bütün rakamları okumaya gerek yok. Ancak dipnotta bir hadis var, onu paylaşacak. Yok, bunu okusun. O zaman Ebu Said el-Hudri'den başlayayım. He, şöyle diyeyim hocam, sözü size devredeceğim. Şari burada Buhari tefsir-i kavluhu ta'ala ve kezâlike cealnâkum ummeten vasata. Feth-ul-Bari 8'e 171, yani 871. Enbiya ve ihtisam bahislerinde, Tirmizi, Tefsir ve Min Suret-ul-Bakara Tuhfetul Ahzavi 8'e 297 rivayet ettiği Ebu Saeed, Söz devam edin, Ebu el-Hudri. Ebu Sa'id el-Hudri yoluyla gelen şu hadise işaret etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kıyamet gününde Nuh çağrılacak. O,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 O halde, o halde bizi Nuh Aleyhisselam'ın şahitleri kılan Allah'a hamdolsun. Gerçekten önemlidir. Devam edelim. Bir de vasat dengeli. Orta yol zaten. Vasat yol, o, dengeli, makul. Birazdan inşallah bu sözden sonra zaten sapık fırkalara değinilecek. Bu ümmet zarar veren, aşırılığa sapmış ümmetlerle helaka götüren,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 Ahbârehum ve rûhbânehum erbâben min dûnillâhe vel Mesih ibn Meryem. Onlar diyor, ey ahbar Yahudi din adamların ismidir. Ve rûhbânehum rahiplerini erbâben Rabler edindiler. Min allah Allah'tan başka. Vel Mesih ibn Meryem. Ve Meryem oğlu Mesih'i de diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bu misal yerinde mi misal? Evet. Kimileri peygamberlere ve peygamberlerin izinden gidenlere katı davranmış...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 Onlar sırat-ı müstakîm'den sapan ümmetin bidat, aç, bidat çıfırkaları arasında orta yolu tutturmuş vasat fırkadırlar. Evet. Aynı Enam suresi 153. <gülüyor> ayette diyor ya fe inne hâzihi's sıratı müstakîmen fettebî'û ve lâ tetebue'us sübule fetefarraq bikum an sebîlî. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyunuz, başka yollara uymayınız. Bu yol vasat bir yoldur. Ümmetler arasında vasattır.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 Ee, Zekeriya ve ve, e Zekeriya Yahya alayihisselam'ı öldürdüler. Katelū katalou ve Zekeriya alayhisselam. Ancak biz diyoruz ki la nufarriqu beyne min rusuli. Hiçbir e, resulün arasında herhangi bir ayrım yapmayız. Ey bunlara iman ederiz ve hepsini Allah azze ve celle'nin gönderdiği elçiler olarak kabul ederiz. Böylelikle davasatız. Mesela bugün bize düşmanlık eden Yahudi ve Hristiyanlara bakınız. Her ikisi de ne yapıyor? bizim şerefli nebiimiz Muhammed Aleyhissalatu vesselamı onu kabul etmiyorlar. Yani onu resul kabul etmiyorlar. Biz resul Ama resul biz ediyoruz. biz hem Musa Aleyhisselama'ya iman ediyoruz hem İsa Aleyhisselama'ya. Çünkü Musa da İsa da bizim enbiyalarımız, bizim rasullerimizdir. Bizimdir. Çünkü onlarla biz aynı menheç üzerindeyiz. Sırat-ı mustakim üzerindeyiz. Tevhide olarak, tevhide evet. Çünkü onlar İnsanlar tevhide çağırıyorlar. Aynen. Onlar insanları tevhide çağırıyorlardı. Evet. Ee, Allah Azze ve Celle ayette diyor ki: "Valladat evet. bğatn fi kulli ümte rasulan aniğbodullah ve jtanibut taqut." Diyor ki biz her ümmete mutlaka bir rasul göndermişizdir ve şöyle emretmişizdir: Allah'a kulluk edin, taquttan sakının. طغوت طغوت ديشكه الرسول صلى الله عليه وسلم رواها رواها عبد الله بن مسعود خط عدت خطوطي هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل الشيطان الحق واحد ولا يتعدى يعني مثلا بيت الشيخ عمر هناك نفس بيت الشيخ عمر هنا نفس بيت الشيخ عمر هنا هنا. يعني كلهم هنا خطوا هنا. الله عز وجل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما انا مشتهد قال اتبعوا هي الطريق الله المستقيم اما الشيطان بس, بس في حوالي الخط مقطع مقطع الخطوط المقطعه هي سبل الشيطان يعني آه. اذا بدك تتبع في خط الشيطان اذا بدك الضلال كثير يعني بدك مئات السنين ما توصل للضلال اما بدك تتبع الحق الحق سهل طريق مستقيم واحد. بلعب بلعب اما بلعب طريق الضلال كثير Ambiente". Şimdi bu tafsilat kabul. Evet. Aha. eden sen olacak. Ee, abiler devam edelim mi yani? Ben devam etme niyetindeydim ama. Başka... Başka e, topra, fırkaları topra. fırkaları konuşacağız. Evet. Biz bu kadar mı konuşmuşuz ya? 3. sekgiz olursa bari. 3. sekgiz. Anlatacağız. Başlasa konuşuruz. Sağ ol. Birazdan dakika. Değil mi? Biliyorum. Ders dolmuştur Evet, <gülüyor> <gülüyor> e, tamam. O zaman inşallah fırkaları Haftaya bırakalım. <gülüyor>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 Allah rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yere düz bir çizgi gechisd. Tamam. Hij heeft het in de hoor. Hij heeft het in de hoor. Hij heeft het in de hoor. Hij de Hij de hoor. Hij bu dedi, bu Hij de de Başka bir rivayette hayda sebilullah diye Azim geçer. Olayım. Bu dedi Allah'ın yoludur. Tamam evet. mı? Ve ve innahum subul. Bunlar da dedi değişik yollardır. Evet. Yani bir düz çizgin yanında kısa çizgiler. <gülüyor> Dikkat ben edin. Kısa yok. Kısa kısaullar. Yani kısa çizgiler. Çıkmaz doğru yol var, bir mi? tane. Anladım. Doğru yol bir tane. O yolun sonunda cennet var. Evet. Evet. O bir yollar başka. Şimdi niye söylüyoruz? Bunu? Balık kılçığı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 Diğer yollar, şeytanın yolları diyor. Demek ki Allah'a giden bir tane yol var. Aleyhisselatü Vesselam böyle çizdiği zaman. Ve diyor ondan sonra şu ayeti okuyor Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat edin bu ayeti tefsir ediyor. فَاِنَّ هَذ۪ي سِرَاتِ مُسْتَقِيمَ فَتَّبِعُ İşte bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyunuz buyuruyor Rabbimiz. Aleyhisselatü Vesselam onu çiziyor. وَلَتَتَّبِعُوا السُّبُولَ Ve bu yollara da uymayınız. فَتَفَرَّقَ bikum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 Çünkü o yol ona onun yolu belli. Eğer senin gayen Allah azza ve celle'ye kulluk etmek, eğer salihlerin, sıddıkların, şehitlerin üzerinde gittiği doğru yol üzerinde gitmekse o halde Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın tefsirini yaptığı En'am suresi 153. ayete kulak ver. Orada diyor ki Allah azza ve celle işte bu benim dost doğru yolumdur. O yol hangi yoldur? Haa namazda hani her gün talip olduğunuz. İhdine siratal mustakim. Ya Rabbi. Bize Enam suresi 153'te de haber verdiğin o yol var ya. Rasulünün. Aleyhisselatü vesselam. Fiziki olarak çizip örnek verdiği. İşte bu Allah'ın yorudur. Bunlar da şeytanların yorudur. Beni o yola hidayet et dediğiniz o yolda gitmek isteyen kimse. Mutlaka o zaman. Bu menhec üzerinde giden selefimizin anlayışı üzerinde gitmeye devam edecek. Eğer başka yola uyarsanız. Feteferraka bikum an sebilih. O yollar sizi hak yoldan ayırırlar. Zâlike la alakum tettegû. Allah sizi uyarıyor. Çok net dayı, çok net net. Bak zâlike vassâkum. Min vassâne. Yani kim bize...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 O yüzden gerçek manada Ehli Sünnet ve Cemaat olmak nedir? Arkadaşlar her birimiz Ehli Sünnet'in temsilcisiyiz. Unutmayalım. Her birimiz Ehli Sünnet'in müntesibi ve temsilcisiyiz. O halde Ehli Sünnet ve Cemaat'ın akidesini, yolunu, anlayışını çok iyi bilip bunu hayatımızın her alanında tüm gayretimizle yaymak ve daim kılmak için e, gayret göstermemiz gerekir. Niçin? Dus Allah al-azza wa jal, zie je nu al Hij's salam in Sha'ih derikul. En deze, Allah weten, bissallahu ala Nabiina Muhammad al-muallad Muhammad, Subhanak Allah ma bihamdik. Ashhadu anla illa illa And. Astaghfiruk wa atubu ilayk. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.